Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Düşünen insanlar için, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, bugünün bilim insanlarının daha yeni yeni fark ettiği onlarca bilgi bulunur. Öyle hızlı bir hayatta yaşıyoruz ki, bazı şeyleri fark etmeden, ıskalayarak ve yıllar geçtikçe ölüme daha da yakınlaşıyoruz. Ama tekrar ediyorum. Bir şeyleri fark etmeden yaşıyoruz. Halbuki fark etmemiz isteniyor. Düşünmemiz isteniyor. Akıllı olmamız isteniyor. Bugün gel de inanma konulu programımızı paylaşıyoruz. Hayırlara vesile olsun. İlk konumuz parmak izi. Kur'an-ı Kerim'de insanları ölümden sonra diriltmenin Allah-u Teala için çok kolay olduğu anlatılır. Ve özellikle Kıyamet Suresinin 4. ayetinde insanların parmak uçlarına dikkat çekilir. Mealen, evet onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Bu ayette parmak uçları vurgulanıyor. Bu son derece düşündürücü ve bir hikmeti var. Çünkü parmak izindeki şekiller ve o detaylar tamamen bir insana özel. Yani şu an dünya üzerinde yaşayan ya da bizden önce yaşamış, bizden sonra yaşayacak tarih boyunca tüm insanların parmak izleri birbirinden farklı. Dahası, Aynı DNA dizilimine sahip olan o tek yumurta ikizleri dahi farklı farklı parmak izlerine sahip. Parmak izi doğumdan öncesine dayanıyor oluşumu. Cenin üzerinde son şeklini alıyor ve kalıcı yara olması dışında ömür boyu sabit kalıyor. Yani annenin karnında. İşte bu sebeple o parmak izi herkes için... Önemli bir kimlik kartı sayılıyor. Bugün hastahaneye gittiğinizde veya adli bir takım işlerde parmak izinden tespitler yapılıyor. Ama önemli olan sadece bu mu? Hayır, parmak izinin özelliği ancak 1900'lü yıllarda keşfedilmiş. Yani ondan önce insanlar binlerce yıl bilemiyoruz. Parmak izini hiçbir özelliği olmayan hiçbir anlamı olmayan eldeki çizgiler olarak görmüş. Fakat Kur'an-ı Kerim'de, o dönemde 14 asır önce, kimsenin dikkatini bile çekmeyen parmak izleri vurgulandı ve bu izlerin ancak şu yüzyılda fark edilen önemine dikkat çekti. Bir kez daha paylaşalım. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip, yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Düşünen insanlar içindi. Ve güneş. Enbiya suresinin 33. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Dikkatinizi çekmiştir. Yüzme kelimesi. Arapça'da sabaha diye ifade edilir. Güneşin uzaydaki hareketini anlatmak üzere kullanılır bu. Bu kelime, o güneşin uzayda hareket ederken, kendi kafasına göre bir yörüngede gitmediğini, bir ekseninin olduğunu ve bir rotasının olduğunu anlatır. Güneşin sabit olmadığı belli bir yörüngede yol almakta olduğu, Yasin suresinin, 38. ayetinde de bildirilir. Şöyle, Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir. Lütfen düşünün. Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bildirilen duyduğunuz bu gerçekler, ancak 100 yıldır, 120 yıldır bilinebiliyor. O da bilimin gelişmesi, astronomik faaliyetlerin gözlemlerin ilerlemesiyle. Gerçekten de astronomiyle ilgilenen uzmanların o yaptığı ayrıntılı hesaplara göre, Güneş, Solar Apex adı verilen bir yörünge üzerinde Vega yıldızı doğrultusunda giriyor. Ve saatte 720 bin kilometrelik, müthiş bir hızla hareket ediyor. Yani kaba bir hesapla Güneş, günde 17 milyon küsur kilometre yol kat ediyor. Tabi Güneş'le beraber, onun yerçekim sistemi içindeki diğer gezegenler ve küçük küçük uydular da aynı mesafeyi kat ediyor. Güneş de, kendisi için tespit edilmiş olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. ''Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir.'' buyuruldu. Düşünen insanlar için. Ve belki de daha önce hiç kulak misafiri olmadığınız bir mucize. Bilim insanlarının hayretler içerisinde şahit olduğu bir manzara. Odun. Evet yanlış duymadınız. Odun. Vaka suresinde... 71 ve 74. ayetlerde bize ateşten bahsediyor ve ateşin bir özelliğine dikkat çekiliyor. Belki yüzlerce defa tefsirler okuduk ama bu gözle bakmadık olabilir. O yüzden tekrar etmekte fayda var. İlk önce ayeti okuyalım. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz, yarattınız, yoksa onu inşa eden biz miyiz? Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma konusu, hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Şu halde, büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Duyduğunuz üzere ateş. 14 asır evvelde bu mümkündü ateş. Peki, bu ağaçla odun ve bundan sonra bu öğüt ve hatırlatma kısmı nedir? Acaba bugün bilim insanları ağacın yerine o odun parçalarını başka bir laboratuvarda üretebiliyorlar mı? Şaşıracaksınız. Ağacın yapısını meydana getiren kimyasal maddeler var. Her bir maddede olduğu gibi. Bunun ismine lignoselüloz deniyor. Nedir bu madde? O oduna sağlamlığı kazandıran lignin ve selüloz maddelerinin karışmasından oluşuyor. Lignoselüloz. Ağacın kimyasal yapısını inceleyen bilim insanları yarısının selülozdan, yarısının hemüselülozdan ve yarısının da lignin maddelerinden meydana geldiğini söylüyor. Bunu niye sizlerle paylaştık? Biraz daha işin içine girdiğiniz zaman daha da şaşırıyorsunuz. Çünkü bu maddelerin kimyasal formülleri var. Her maddenin olduğu gibi bir açıklaması var bilimsel olarak. Oluşumlarında üç tane kimyasal element var. Buraya dikkatle dinleyin. Hidrojen, oksijen ve karbondan oluşuyor bu üç maddede. Yani odunu meydana getiren içeriğini. Hidrojen, oksijen ve karbon elementleri... Milyonlarca maddenin aynı zamanda yapı taşları. Ancak ilginç olan bir durum var. Bu üç temel element bir araya geliyor. Allahu Teala'nın bir mucizesi olarak bitkilerin o yapısındaki ligno selülozu meydana getiriyorlar. Şimdi ne demiştik? Üç tane madde var. Bilim insanları hidrojene sahip mi? Sahip. Oksijene sahipler mi? Evet sahip. Ve karbona sahipler mi? Evet. Peki bilim insanları bu malzemeleri bildikleri ve ellerinde bol miktarda olmalarına rağmen bitkinin yapısındaki bu özel maddeyi üretebiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Yanlış duymadınız. Bu maddenin ne olduğunu, içeriğinde ne olduğunu biliyorlar ama üretim olmuyor. Etrafımızda bolca bulunan bu elementleri kolaylıkla temin edebilmelerine rağmen... Üstelik önlerinde bir ağaç örneği olmasına rağmen yapay yollarla bir parça odun dahi bugüne kadar oluşturulamamış. <gülüyor> Ama etrafınızda gördüğünüz her ağaç havada bulunan oksijen ve işte su karbonu diyelim güneşle su ile birleşiyor ve belki de Allahu Teala efendim daha iyi bilir biz diyoruz belki de diye binlerce yıldır sürekli bunlar hazırlanıyor. Odunlar kesiliyor, kullanılıyor, tekrar yeniden bitiyor. İlginçtir, hala devam ediyor bununla ilgili araştırmalar. Bu programı size hazırlamak için yaptığım araştırmanın 2018-19 yıllarını da kapsadığını söyleyelim. Belki uzun yıllardan sonra bir şekilde kayıtları dinleyenler olur ve bunun farklı bir açıklaması da olabilir. Ama hala Odun liflerinin kimyası hakkında en küçük bir bilgi yok, daha doğrusu üretimi konusunda. Bilim insanları çok büyük emekler vermişler bu konuda, ormanları kesmeyelim, biz odun özelliği olan bir şeyler elde edelim diye ama bunu başaramamışlar. Düşünen insanlar içindi. Yine insanın imanını kuvvetlendiren, tazeleyen mevzulardan biri. Tarık Suresi'nde geçiyor. Belki Tarık Suresi dediğimde aklınıza geliyor. Burada yörüngeler ve dönen dünya ve diğerlerinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de dönüşlü olan göğe andolsun buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dönüşlü olan göğe andolsun. Büyük bir denge var dünyada. Dünyanın dışında Allahu Teala'nın yarattığı her şeyde bir denge var. Bu büyük dengelerden kuşkusuz en önemlilerinden bir tanesi gökteki cisimlerin de belli yörüngeler milimetrik hesaplarla dönmeleri. Yıldızlar mı dersiniz, gezegenler mi dersiniz, uydular mı dersiniz? Hem kendi etraflarında dönüyorlar hem de hangi sisteme eğer bağlandılarsa, onun etrafında dönüyorlar. Bir çark gibi düşünün, çarklar birbirine nasıl geçiyor, küçük çark ötekini, o ötekini derken, aynen bu dişliler birbirine geçiyor ve müthiş bir düzen içerisinde çalışıyor. İlerleyen dakikalarda, bu denge az bir şey sapsa ne olur, bunun da açıklamaları var, şaşıracaksınız. Ama daha önce yörünge ve denge mevzusuna devam edelim. Kainatta bilim insanlarının görebildiği yer oldukça az bugüne kadar. Onca araştırma harcanan milyarlarca para çok fazla ilerletmiyor. Görelebilen kısmında yüz milyardan fazla galaksi mevcudu olduğu tahmin ediliyor. Yani küçük o galaksi denilen yerlerde bir milyar, büyük galaksilerde bir trilyondan fazla yıldız bulunuyor. Bu yıldızların pek çoğunun gezegenleri var, bu gezegenlerin uyduları var ve bunların çok ince hesaplarla saptanmış yolları var. Bunlara yörünge deniyor ve milyonlarca gök cismi birbirine çarpmadan kendi yörüngesinde ne kadar zamandır dönüp duruyorlar. Büyük bir uyum ve düzen var. Zamanını yani ne kadardır bu işlerin olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ve gerçekten bu tek sonuçtur denilebilen bir araştırmada olmayacak. Sadece iddialar olacak haklı olarak. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Ama bildiğimiz bir şey var ki. ...müthiş bir düzen ve uyum var, yaratılan her şeyde. Ve sadece, kainatta, yörüngeler, bazı gök cisimlerinde değil, güneş sistemi de, hatta diğer galaksilerde, onlar da başka merkezler etrafında dönüyorlar. Biz, nerede dönüyoruz? Kendi eksenimiz etrafında, aynı zamanda güneşin etrafında, tavaf eder gibi dönüyoruz, lakin güneş de başka bir yerde Güneş sisteminin de içinde yer aldığı Saman yolu da Saman yolunun içinde yer aldığı diye devam edede milyarlarca sistem akla hayale sığmayacak şeyler. Güneş sistemine dönelim. Her yıl bir önceki yerinden 500 milyon kilometre uzağa gidiyor güneş. Gök cisimlerinin yörüngelerinden en ufak bir sapmanın bile sistemi alt üst edecek kadar önemli sonuçlar vereceğini söylemiştik. Mesela dünya yörüngesinde normalden fazla veya eksik, buraya dikkat eder misiniz? 3 milimetrelik bir sapma nelere sebebiyet verecek? 3 milimetrelik bir sapma olsaydı neler olabilirdi? Geçelim oraya. İşte en zevkle dinleyeceğiniz kısım. Nasıl bir yaratıcımız var? Eşi ve benzeri olmayan Celle Celaluhu ve nasıl bir sanat eseridir? Şu, verdiğimiz küçücük bir örnek. Eğer yerçekimi daha güçlü olsaydı, dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirecek, bu da yaşam için çok olumsuz olacaktı. Eğer yerçekimi, Az bir şey daha zayıf olsaydı, dünya atmosferi çok daha fazla su kaybedecek ve canlı hayatı olmayacaktı. Eğer güneşe uzaklığımız azıcık fazla olsaydı, dünya çok soğuyacak, atmosferindeki su döngüsü olumsuz etkilenecek ve derhal buzul çağına girecektik. Eğer az bir şey daha yakın olsaydık güneşe, bu sefer kavrulacak, Atmosferdeki o su döngüsü olumsuz etkilenecek ve yaşam imkansız hale gelecekti. Geçelim yer kabuğunun kalınlığına. Yer kabuğu biraz daha kalın olsaydı atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirmiş. Eğer ince olsaymış hayatın olmayacağı kadar fazla sayıda volkanik hareket olurmuş. Peki Dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı binde bir değişse ne olur? Eğer bu yavaşlar ise gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurmuş. Örneğin gündüz 30 derecelik bir yer, geceleyin sıfırın altında 70-80 dereceye kadar çıkacak, bu da hayatı imkansız hale getirecekti. Eğer hızlı dönseydi milyonda, bir olarak atmosfer rüzgarları çok büyük hızlara ulaşacak, kasırgalar ve tufanlar şimdikinden kat kat daha büyük olacaktı. Ve dünyadaki manyetik alan. Eğer bu denge azıcık daha güçlü olsaydı çok sert elektromanyetik fırtınalar olacak, uçakların uçması veya telefonların kullanılması... Elektrik ve elektronikle alakalı birçok şey bundan etkilenecekti. Peki az bir sapma olsaydı dünyanın manyetik alanı daha zayıflasaydı, güneş rüzgarı denen ve güneşten fırlatılan bize doğru gelen o zararlı partiküllere karşı dünya kendini koruyamaz ve her iki durumda da zaten yaşam imkansız olurdu. İlginçtir. Atmosferdeki oksijen ve azot oranını şöyle bir düşünelim. Yüzde olarak şu kadar oksijen, bu kadar azot ve diğer gazlar var. İlkokul sıralarından beri ezberlediğimiz peki bu eğer yüzde 0.1 fazla olsaydı oksijen ve azot oranı yaşamsal fonksiyonlar çok olumsuz bir şekilde hızlanacaktı. Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı da tam insanın istediği gibi. Eğer biraz daha fazla olsa atmosfer çok fazla ısınacak, eğer az olsa atmosferdeki ısı ölümcül seviyelere düşecekti. Ve o meşhur ozon tabakasından bahsedelim. Ozon tabakasının kalınlığı fazla olsa ısının yeryüzünde çok fazla düşeceği, %1 daha az olsa da yeryüzünün aşırı ısınacağı ve güneşten gelen o zararlı ultraviyole ışınlarına karşı hiçbir korumanın olmayacağı bir örnek verilmiş, insanların güneşte dışarı çıkamayacağı, yaralar alacağı derilerinin söyleniyor. Peki, dünyanın ekseni var. Bu eksen eğikliğinde ne oluyor? Dünyanın ekseni yörüngesinde 23 derecelik bir eğim var. 23 derecelik bir açı. Mevsimler de bu sayede oluyor. Ve bu eğim şimdiki değerinden daha fazla ya da daha az olsaydı bilim insanlarının çalışmaları şunu gösteriyor. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı bugünden 70 kat daha fazla olacaktı. Yani yeryüzünde dayanılmaz sıcaklıklar, aşırı soğuk kışlar yaşanacaktı. Peki güneşin büyüklüğünü unutmayalım. Güneşin yerine daha küçük bir yıldız vardı diyelim. Dünyanın aşırı derece soğumasına ve büyük bir yıldızın var olması ise dünyanın zaten kaybolmasına, kavrulmasına neden olacaktı. Ve yanı başımızdaki ay, eğer dünya ile ay arasındaki o çekim etkisi, bundan yüzde bir daha fazla olsaydı, ayın o şiddetli çekimi, atmosferi değiştirecek şartları, dünyanın kendi eksenindeki dönüş hızını, okyanuslardaki gelgitleri tarumar edecekti. Eğer daha az olsaydı, şiddetli iklim değişikliklerine maruz kalacaktık. Peki ay ile dünya arasındaki mesafe yüzde bir daha yakın olsaydı ay dünyaya çok daha fazla zarar verecekti. Eğer biraz daha uzak olsaydı arasındaki mesafe ay dünyanın yörüngesinden çıkacak kaybolup gidecekti. Ve daha neler var neler sadece bazı misalleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. İşte düşünen insanlar için yeryüzünde hangi ibretler var? Onlardan bir tanesi. Zannediyorum ilk defa duyacaksınız Arapçada zilzal kelimesi var. Evet. Tahmin edeceğiniz üzere sarsıntı ve deprem. Burada farklı bir mana daha var. Nedir o? Ağırlıklarını, ağır yüklerini Anlamına gelen Arapça'da bir kelime. Eskaleha. Şimdi sizlerle beraber Zilzal suresinin bir ve dördüncü ayetlerini paylaşalım. Sonra devam edelim. Şöyle buyruluyor. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldı. Yer ağırlıklarını duşa atıp çıkardı. Ve insan buna ne oluyor dediği zaman... O gün yer, haberlerini anlatacaktır. Okuduğumuz ayet ve ayetler, ilk anlamlarıyla düşündüğünüz zaman, depremle ilgili çok önemli bir bilimsel gerçeği anlatıyor. İkinci ayette, depremle ilgili olarak duydunuz, yerin ağırlıklarını atmasından bahsediliyor. 14 asır önce, böyle bir ayet geldi. Lakin 1900'lü yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda yerin merkezinde ağır metaller olduğu ve bunların yeryüzündeki hareketlenmeler sonucunda ki depremler ondan bir tanesi ortaya çıktığı anlaşıldı. Gerçekten deprem zamanlarında yer altındaki ağır maddeler yer üstüne çıkıyor. Böylece okuduğumuz ayette anlatıldığı gibi yeryüzü ağırlıklarının dışarı çıkması mümkün oluyor. Ve buna binaen metal rezervlerinin daha yoğun olarak bulunduğu yerler gerçekten deprem ve volkan hareketlerinin çok daha fazla olduğu yerler. O kadar çok araştırmalar yapılmış ki bu konuda yakın geçmişte ortaya çıkan tüm bu bilimsel bulgular Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyurduğu, bugün bilimsel dediğimiz gerçeklerden, mucizelerden sadece biridir. Düşünen insanlar için. Yine ilgiyle takip edeceğiniz bir konumuz var. Bundan 80-90 yıl öncesine kadar dağların oluşumu, ve dağların kütlesi hakkında onlarca yazı dizisi hazırlandı. Bilim insanları çalıştılar. Ama 80-90 yıl önce yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki gördüğümüz o dağların yarısı kadardan fazlasının, hatta bazen kendisinden kat kat fazlasının, yerin altında yani görünmeyen kısmının olduğu öğrenildi. Sıkı durun, bundan 14 asır evvel, Enbiya suresinin 31. ayetinde şöyle buyurulmuştu. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Dikkat ettiyseniz, Yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliğinin olduğu haber veriliyor. Açıkça onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. 14 asır önceyi düşünelim. 600'lü yıllar. Hiçbir insan tarafından bilinmeyen bir gerçek. Günümüzde 80-90 yıl öncesinde başlayan ve bugün daha rahat izlenen, bu gerçekler daha yeni bulunmuş. Eskiden dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kaldığı yani yükselti şeklinde olduğu düşünülüyordu. Ama dağ kökü verilen kısımları buldular. Hatta diyelim 1500 metrelik bir yükseltisi var dağın. 7000 metre yani 7 kilometre yerin altına kadar uzandığı fark edildi. Yani bir çivi düşünün. Bu çiviyi ne yaptınız? Çadırı kurmak için sıkıca yere bağladınız. Onun gibi. 9 kilometrelik bir Everest dağı var. Bunun kökü 12,5 kilometreden fazlaymış. Ayrıca o dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan o büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları sonucunda meydana geliyor. İki tabaka çarpıştığı zaman, dayanıklı olan ötekinin altına giriyor. Üste kalan tabaka kıvrılıyor, kıvrılıyor, yükseliyor. İşte bugünkü dağları meydana getiriyor. Altta kalan tabaka yerin altında ilerliyor ve aşağı doğru derin bir uzantı meydana getiriyor. Yani bizim gördüğümüz o dağların kütleleri kadar yer altına doğru ilerleyen derin uzantıları var. Ve bu yürümeler, bu hareket çok uzun yıllarca oluşuyor ve milimetrik hesaplarla oluyor. Bugün bilim insanları kazık benzetmesini konuşuyorlar. Gerçekten de o çadırı bir yere sabitlemek için kazık çakmak lazım. Bu literatürde çok kullanılır ama aynı durum 14 asır önce de Nebe suresi, 6 ve 7 ve Lokman suresi 10. ayette zaten anlatılmıştı. Şöyle buyruluyor. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Düşünen insanlar için... İlginç bir konuya geçtik şimdi. Hepimiz nefes alıyoruz. Nefes almadan yaşayamıyoruz değil mi? Oksijen tüpleriyle derinlere dalıyoruz. Veya astronotlar yanında oksijen götürmek durumunda. İtfaiye de karbon, monoksit ve diğer gazlardan etkilenmemek için maske alıyorlar. Buna da oksijen ve diğer gazlar veriliyor azotla beraber. Peki size... Başka bir örnek versem. Sabahın da nefes aldığını söylesem. Evet, akşam gibi, ikindi gibi, sabah vaktinin de, o sabahın da oksijen aldığını söylesem. Galiba yanlış bir cümle kurdun dediniz. Gelin o zaman beraber inceleyelim. Bildiğiniz gibi ilkokul sıralarında havayı incelenmiş bilim adamları, onların sonuçlarını biz de ezberlemiştik. Neydi? Beyin jimnastiği yapalım. %77 azot, %21 oksijen ve %1 oranında karbondioksit ve argon gazı gibi gazlar var. Son derece hassas dengelere sahip bir hava. Hidrokarbonlar adı verilen kimyasallar tarafından kirletiliyor. Dünya atmosferi. Bunlar ağaç, fosil yakıtlar gibi maddelerin yanmasıyla ortaya çıkıyor. Yani insanların dışında. Ama havada oluşan bu kirleticiler Allahu Teala'nın yarattığı özel yöntemlerle temizleniyor. Ve bu yöntemlerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de zaten bildirilen fotosentez işlemi. Yine okul sıralarında gördük. Fotosentez neydi? Kısaca... Karbondioksit alıyor havadaki, insanlara yaramayan, kullanmayan o zararlı gazları alıyor, onun yerine atmosfere oksijen salıyorlar, bunu biliyoruz. Yani nefes aldığımız zaman içimize çektiğimiz ve onsuz olamadığımız oksijen fotosentezin ana ürünü. Atmosferdeki oksijenin yaklaşık yüzde otuzu o ağaçlardan yani karadaki bitkiler tarafından üretiliyor. Geri kalan yüzde yetmiş nerede, denizlerde, okyanuslarda fotosentez yapabilen bitkiler bir de küçücük tek hücreli gözle görünmeyen canlılar tarafından üretiliyor. Hiç düşündük mü acaba bu hava nereden geliyor? Derler ya bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Elhamdülillah havamızı alıp geçiyoruz. Peki nasıl yenileniyor? Bugün bilim insanları tam olarak bunu açıklayamamışlar fotosentezi. Bu işlemi çünkü gözümüzle görmemiz imkansız. Atomlar ve moleküller kullanılıyor. Ama fotosentezin sonuçlarını biliyoruz. Çünkü nefes almamızı sağlayan oksijen ve diğer besinlerde aynı şeyden, oksijenden besleniyorlar. Şimdi şuraya dikkat edin. Fotosentezin en verimli olduğu zaman Oksijenin en fazla üretildiği zaman ne zaman? Doğru tahmin ettiniz. Aynen ayette belirtildiği gibi sabah saatlerinde. Yani güneşin ilk çıktığı o doğumasıyla beraber yapraklarda terleme ve fotosentez artmaya başlıyor. Öğlen ve öğleden sonra bu olay tersine dönüyor. Yani fotosentez yavaşlıyor, solunum artıyor. Çünkü sıcaklık arttı, terlemede hızlandı. Ama geceleyin sıcaklığın azalmasıyla beraber, terleme yavaşladı, bitkiyi rahatladı. Geldik, alacağımız hissemize. Ayette vurgulanan bu ifade, sabah vakti oksijen üretiminin başlaması, o solunumun ana şartı olan oksijenin en yoğun olarak bu vakitte elde edilmesi açısından oldukça dikkat çekici. Tekvir suresinin 17 ve 18. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Kararmaya ilk başladığı zaman geceye and olsun ve nefes almaya başladığı zaman o sabaha. Nefes alan sabah düşünen insanlar içinde. Bugün bazı kullandığımız alet ve edevatlar bozulur. Bozulduğu zaman bunun kullanma kılavuzuna bakılır, garanti kapsamı içinde ise, değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirilir, tamir edilir. Genelde şu konuşmalar, diyaloglar geçer. Siz bunun ayarlarını bozmuşsunuz diye. Gerçekten de, İnsanın da vücudunda çok hassas ayarlar vardır. Bilgisayarın bozulduğu ayarının yapılması, hatta bisikletin saatin ayarının yapılması gibi. Kainatta da çok önemli ayarlar var. Bu ayarlar, ölçüler Allahu Teala'nın takdiriyle olur ve içerisinde hiçbir bozukluk ve çarpıklık görülemez. İşte bunları bize, Mülk Suresinden 3-4, Nuh Suresi 15 ve Furkan Suresi 2. ayetler net bir biçimde açıklıyor. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında, Hiçbir Çelişki Ve Uygunsuzluk Göremezsin. İşte Gözünü Çevirip Gezdir. Herhangi Bir Çatlaklık, Bozukluk Ve Çarpıklık Görüyor Musun? Sonra Gözünü iki Kere Daha Çevirip Gezdir. O Göz, Uyumsuzluk Bulmaktan Umudunu Kesmiş Bir Halde, Bitkin Olarak Sana Dönecektir. Görmüyor Musun? Allah, Yedi göğü birbiriyle bir uyum içinde yaratmıştır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Dünyanın Yerçekimi Kuvveti Mürselat Suresinin 25. Ayetinde bizlerle paylaşılan çok önemli ibretlik bilgiler var. Şöyle, Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? Toplanma yeri, Arapçada kifaten kelimesi diye geçiyor. Yani canlıların meskenlerinde toplanıp himaye edilmeleri, yani barınmaları. Canlı ya da cansız toplandıkları yerler. Üzerlerinde bir şeyler yığılan, toplanan yer anlamında. Yeryüzünün bir toplanma yeri olduğunu bildirmek için kullanılıyor. Kitafen kelimesi, kefete kökünden geliyor. Toplamak, kendine çekmek, kucaklamak anlamlarında. Bugün yine sizlerle paylaştığımız konulardan bir tanesi olan yerçekimi kuvveti. Yeryüzü, bu kuvvetin etkisiyle insanları ve üzerinde barındırdığı tüm canlı ve cansız varlıkları merkezine doğru çekiyor. Ayette duyduğunuz üzere kendine çekmek fiili kullanılmış. Yeryüzünün bu çekim kuvvetine bir yönüyle işaret ediyor olması muhtemel denmiş bilim insanları tarafından. Elbette en doğrusunu Allahu Teala bilir. Gerçekten de dünya üzerinde bunca yaşayanlar, hayvanlar, bitkiler, insanlar. Onları kendine doğru çeken yer çekimi vesilesiyle insanların yere basmaları mümkün oluyor. Cisimlerin uçmadan kondukları zeminde durmaları mümkün hale geliyor. Atmosferin dağılmadan dünyayı çevrelemesi, yağmurun yeryüzüne düşmesi ancak bu yer çekimi sebebiyle oluyor. Yine okul sıralarından ezbere bildiğimiz, tarihteki en büyük bilim insanlarından kabul edilen meşhurlarından, da yerin bu özelliğini araştırmış ve 1600'lü yılların sonlarında, Yer çekiminden söz etmiş. Tüm zamanların en büyük bilimsel keşiflerinden birini yapmış. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Newton bunu üretmedi. Newton bunu fark edenlerden bir tanesi oldu. Burada Newton'un yerçekimi kuvvetinden bahsederken kullandığı bir kelime var. Atrear. Nedir bu Latince bir kelime zaten bir araya getirme anlamını taşıyor. Yani düşünün 17. yüzyılda yeni yeni tanımlanan o dünyanın dört büyük kuvvetinden birisine Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilmesi Allahu Teala'nın katından indirildiğinin delillerinden değil midir? Düşünen insanlar içindir. Yanı başımızdaki ay ile veda edelim, turumuza. Yasin suresinin 39 ve 40. ayetinde şöyle buyruluyor: Ay'a gelince, biz onun için bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü, döner. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir Ayın yörüngesi diğer gezegenlerin uyduları gibi düzgün bir yörüngede ilerlemiyor Ay yörüngesinde yolunda giderken bazen dünyanın önüne bazen arkasına geçiyor Bunlara tutulma diyoruz bildiğiniz gibi. Aynı zamanda dünya ile beraber güneşin etrafında da dönüyor. Yani hem kendi etrafında hem bizim etrafımızda dünyanın hem de güneşin etrafında dönmesi gerekiyor. Ayın uzaydaki bu yörüngesinin s harfine benzeyen şekli Kur'an-ı Kerim'de Eski bir hurma dalı gibi döndü döner ifadesiyle tarif edildiği gibi, kurumuş hurma ağacı dalının eğriliğine çok benziyor. Kuşkusuz, 1400 sene evvel, ayın yörüngesi hakkında bilgi sahibi olmak mümkün değildi. Günümüzde o kadar teknoloji unsurları kullanılıyor, ancak bu bilgi birikimiyle tespit edilebilen gerçekler var. Kur'an-ı Kerim'de böylesine kusursuz bir benzetme ile bildirilmesi, Kur'an-ı Kerim'in başka bir bilimsel mucizesidir. Düşünen insanlar için. Dünyanın birçok yerinde bilim insanları, bugün sizlerle beraber paylaşmayacağımız, Yüzden fazla keşif yapmışlar. Ne ile ilgili? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde zaten aktarılan ama insanların, bilim insanlarının yeni yeni keşfetmeye başladığı şeyler. Bunların hepsini anlatmaya programımızın süresi yetmeyecektir. Bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bazı kaideler bile imanımızın güçlenmesine daha sağlam bir iradeyle şu imtihan dünyasında yaşamamıza, nasıl bir yaratıcının Celle Celaluhu bizleri yarattığına, biraz daha tefekkürle bakmamıza sebebiyet verecektir. Beşerin temeli, bir küçük cenin. Can vermeye gücü yetmez kimsenin. Kainat denilen bu dev değirmenin, suyu nereden gelir?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 Kibir denizinde boğulmuş. Kimi minnetle kula eğilmiş. İnsan olabilmek hiç kolay değilmiş. O kutsal savaşın farkında mısın? Kimi iman eden kula çatarken, Korkulara düşer güneş batarken, Kimi ona buna akıl satarken, Kendisi muhtaçtır. Farkında mısın? Ömürler, mevsimler gibi dönerler. Mumlar yanar yanar, biter sönerler. Yapraklar sararıp yere inerler. Toprağa dönerler. Farkında mısın? Hayat yokuşunda... Sık sık terlerken, Dert üretip dertlerine eklerken, Köşelerde miskin miskin beklerken, Ne fırsatlar kaçmış, Farkında mısın? Akıl vermiş, Engelleri geç diye, Vicdan vermiş, Hak yolunu seç diye, Gönül vermiş, Kapıları aç diye sen bunca anahtarın farkında mısın? Sonsuzların bile ömürleri var. Sanma ki saltanat kurumaz bir pınar. Mal canın yongası olsa ne çıkar? Gölgeler fanidir fani. Farkında mısın?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 neden, niçin yazmış, farkında mısın? Daha evvelki bölümlerde, bundan birkaç sene evvel, buna benzer bir programda, hemen hatırlarsınız, suyun yaratılması, hayvanlardaki mucizeler ve tatlı suyun tuzlu suya karışmaması gibi, birçok Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini de aktarmıştık. İsteyenler, daha evvel, Bugün sizlerle paylaşmadığımız o mucizeleri de dinleyebilirler. Peki, bizi düşen hisse nedir bunca anlatılandan sonra? Değerli dinleyenlerim, hanım olun, erkek olun, zengin olun, fakir olun, siyaseti çok seviyor veya nefret eder olun, genç veya yaşlı, hiç fark etmez. Her birimiz bu dünyada bir misafiriz. Ve bir gün öleceğimizi, hesaba çekileceğimizi, biliyoruz. Sadece ibadet etmek ve gelecekle ilgili planlar yapmak değil. Bizden istenen başka bir şey daha var. Bu da namazı bize emreden, orucu emreden Allahu Teala'nın emridir. Haramı yasaklayan, içkinin, zinanın, haksız yere adam öldürmenin haram olduğunu bildiren Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de bize bir emir vermekte. Düşünmemiz isteniyor. Akletmemiz isteniyor. İbret almamız isteniyor. Aklımızı kullanmamız isteniyor. Bu da sadece dille çıkmamalı, bunu gönlümüze hatta hayatımızın her alanına yansıtmamız isteniyor. İşte o yüzden bugün bu cümleyi çok fazla kullandık. Düşünen insanlar için deyip durduk. Allah Teala'nın öyle yarattığı kulları var ki şöyle gökyüzüne baktığında veya elini incelediğinde bir kediyi gördüğünde şöyle havayı teneffüs ettiğinde Subhanallah ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın diyen insanlar vardır. Öyle kulları vardır. Allahu Teala'nın öyle kulları da vardır ki bunca şeyi, nimeti görmezden gelip, bir gün akletmeden, tefekkür etmeden, nasıl olsa bunlar var etrafımda deyip hayatına devam ederler. Öyle kullar da var ki, bunları inkar eder, bazı teorilere ve sapkınlığa vururlar. Düşünen insanlar içindi. Allahu Teala'dan niyazımız, bunca verdiği örneği, Anlayan ve bunlardan dersler çıkaran, tefekkürü seven ve kendisine aşık olan kullarından eylesin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden bizi, neslimizi ve ümmeti muhafaza buyursun. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.